Şimdi, bir kişi nasıl Müslüman olur? Bu da çokça sorulan sorulardan bir tanesi. Baştan bu konuyla alakalı şunu bilmemiz gerekir. Bizim bir insanın İslam'ına şahitlikte ısrarla bulunmamız o kişiyi Müslüman yapmaz. Yani... Biz ıslarla desek bile falan kişi Müslüman'dır. Bu onun Allah katındaki hükmünü değiştirmez. Tam tersi de böyledir. Biz bir adama kafir dememiz de o adam Allah katında kafir olmaz. Yani bir insanın Allah katındaki hükmünü sadece Allah ve Resulü belirler. Anlatabiliyor muyum ben? Yani bizim düşüncelerimiz bu konuda değil. Onun için bir kişinin o zaman Müslüman olduğu veyahut Müslüman olmadığı Kafir olduğu müşrik olduğu nereden anlaşılır? Allah'ın kitabından anlaşılır ve Aleyhissalatu vesselamın peygamberimizin sünnetinden anlaşılır. Yani akli yaklaşımlarla kimin müslüman olup olmadığı tespit ne yapılmaz edilemez. Tabii ama bu konuda şunu da bilmemiz lazım. Şimdi biz yaşadığımız coğrafya itibariyle kafamıza belirli kalıplar oluşturulmuş. Belirli algılar oluşturulmuş. Biz birçok örfü İslam zannettiğimiz için insanlara hüküm vermek noktasında da yanılabiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? O zaman hani genelde duygusal bir şekilde yaklaşıyor meseleye. Ama İslam'da bir kişinin hükmü verilmesi itibariyle hani hangi dine mensup oldu? Bu duyguyla halledilecek bir mesele değil. O zaman şöyle bakalım. Şimdi Kur'an'da bu konuyla alakalı değişik ayetlerle olmakla beraber. Ben mesela Tövbe Suresinin 11. ayetini okuyacağım inşallah. Estaizu billah. Bu ayet müşriklerle alakalı. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bu ayetin 6 ayet önce 5. ayet de lafızla bununla geliyor. Orada mesela tefsirlere bakılabilir. Rabbimiz diyor ki bu eğer tövbe ederlerse. Ayet de müşriklerle alakalı. Yani diyor ki o müşrikler tövbe ederlerse ve ikamussalata namaz kılarlarsa ve atuzzekate zekatı verirlerse fe ihwanukum fid din. O zaman dinde sizin kardeşlerinizdir. Bundan 6 ayet önce de diyor ki fe hallu o zaman onları yollarını serbest bırak. Şimdi bütün tefsirlere baktığımızda ne görüyoruz? Diyor ki fe inte bu ani şirki vel küfr. Şirkten ve küfürden tövbe ederlerse. Yani bir müşrik Şirkinden ve küfründen tövbe ederse, ondan sonra namazı kılarsa, ondan sonra zekatı verirse bu dinde bizim kardeşimiz olabilir. Şimdi bu ayetin tefsirine baktığımızda, tefsirlere baktığımızda Allah Resulü'nün şu hadisini görüyoruz. Diyor ki ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip namazı dost doğru kılıncaya ve zekatı hakkıyla verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. İnsanlarla savaşmakla emir emrolundu. Ne zamana kadar? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şahitlik getirinceye kadar. Bak yine baştan tevhid geliyor. Ondan sonra namaz, zekat. Ondan sonra diyor ki bunları yaptıkları takdirde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah namaz, zekat kanlarını ve mallarını benden muhafaza etmiş olurlar. Hesapları da Allah katındadır. Evet, yani onların gizli halleri Allah'ın katındadır. Bizi ilgilendirmez adamların kalplerinden ne taşıdıkları, biz zahire göre hükmederiz. Şimdi o zaman bu okuduğumuz ayetle ve ayetin tefsirinde geçen hadisle neyi anlıyoruz? Çok basit ve çok kolay bir şekilde. kelimeyi tevhidi söyleyen yani la ilahe illallahı telaffuz eden kişi bunu şirkten beri olma şartıyla söylüyorsa o zaman ona fayda verir. Bak şirkten beri olma şartıyla. Çünkü Rabbimiz ayette ne dedi? فَاِنْتَابُوا Eğer tövbe ederlerse. Yani namazdan önce şirkten tövbeyi getirdi Rabbimiz. Yoksa hani şunu da söyleyebiliriz. O zaman biri mesela karşımıza şöyle bir soru sorabilir Hocam iyi güzel söylüyorsun da Allah Resulü Hadis'te diyor işte la اِلَهَ illallah اللّٰهُ مُحَمَّنُ dediğin zaman. Bunu dediğinde bizim için iş bitmiştir. Şimdi o zaman biz de şöyle söyleriz. Ayetle hadis arasında bir tenakuz mu var? Hayır, kesinlikle bir tenakuz yok. Sadece bu konuda konuyu tam tefekkür edemeyen veyahut bütün delilleri araştıranmayan bir insan tenakuz olduğunu düşünür. Ayette geçen fe تَابُوا Eğer tövbe ederlerse, şirkten tövbe ederlerse, şirkten beri olursanın Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zamanındaki şekli la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği şekilde onun zamanında şirkten beri olmaktır. Heh. Şimdi bir ayet daha okuyayım. Onunla beraber bunu bağdaştıralım. Daha iyi anlaşılacak. Ondan sonra bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Rabbimiz diyor ki وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ Bu Bahara suresinin 193. ayeti. En'am suresinin 39. ayeti buna lafız olarak çok benziyor. Aynası değil ama lafız olarak çok benziyor. Rabbimiz diyor ki fitne sonlandırıncaya kadar ve din sadece Allah'ın oluncaya kadar, otorite sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Buradaki fitneden kasıt şirk. Bak hani Aleyhisselatü Vesselam daha yine hadiste dedi ya ben insanlarla savaşmakla emrolundum. Şimdi bu ayette insanlarla savaşmanın emrolunmasının illetini söylüyor. Şirk, fitne, Olmayıncaya kadar ve bütün otorite Allah'ın oluncaya kadar Rabbimiz diyor ki onurla savaşın. inin تَهَوْ Eğer dönerlerse yani şirklerinden, küfürlerinden dönerlerse فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ O zaman zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Anlaşıldı mı? Yani burada hadislerle ayetin arasında bir tenakuz söz konusu değil. O zaman işin birazcık fık etmek lazım zaten az sonra da biraz bakacağız alimler bu konuda ne diyor. Yani ayette geçen feinte bu er ederlerse Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselamın hadise söylediği işte insanlarla la ilahe illallah Muhammedu Resulullah ondan sonra namaz kılmaları, zekat vermelerini bunu yapıncaya kadar savaşmakla emir olunduğum sözü aynı şeydir. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselamın zamanında La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah şirkten beri olmayı temsil ediyordu. Ha, o zaman şimdi karşıdaki adam sorabilir ya, o zaman bugün hiçbir şekilde la ilaha illallah'ın bir etkisi yok mu? Olmaz mı? Bunu kim söyleyebilir la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah'ın bir etkisi olmadığını? Zaten şunu da söylüyoruz. Karşıdaki adam bunu Şirkten beri olmak manasında kullanmakla beraber bu zaten onun İslam'ı için yeterlidir. Ama yine illet nedir? Şirkinden ve küfründen ne yapması lazım? Beri olması lazım. Önce şirkinden ve küfründen uzaklaşması lazım. Anlaşılıyor mu? Tamam. Şimdi şunu da görüyoruz. Kur'an'ı gerçekten iyi okuyan ya da şöyle söyleyelim iyi okumaya çalışan, Fehm etmeye çalışan bir Müslüman şunu anlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında La İlahe illallah" gerçekten şirpten çok büyük bir beri olmaktır. Çok büyük bir beraattir. Mesela bakın iki ayet okuyacağım. Saat suresinin 5. ile 6. ayeti. Şimdi Allah Azze ve Celle Kule Kureyşlilerin ağzından söylüyor. اَجَعَلَ الْاَلِيهَةَ اِلٰهَنْ وَاحِدَ O alıp bütün ilahları tek ilah mı kıldı? اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَبٌ Bu gerçekten şaşılacak bir iştir. Yani La ilahe İllallah'ı söylemek istemiyorlar, nefret ediyorlar, onun için cümlenin şeklini değiştiriyorlar. Diyor ki bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün ilahları tek ilah mı kıldı? Yani La İlahe illallah mı yaptı? Bu çok şaşılacak bir iştir. Hemen bir ayet sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın La İlahe illallah demesinden kavmin önde gelenleri ne anlıyor? وَاَنْطَلَقَ الْمَلَعُ minhum. Onların ileri gelenleri harekete geçtiği, ne için haber geçti? Enmşu vasbiru ala alihatikum. Parantez içinde diyorum. Dediler ki yani harekete geçtiler o meleler, önde gelenler ve dediler ki ilahlarınızın üzerine sabredin veyahut ilahlarınızı muhafaza edin, onları koruyun. İlahları kim onların? Putları. Potlarınızı koruyun, onlara sahip çıkın. O zaman bak bunlar Şimdi kavmin önde gelindir. bunu nasıl anlıyor? Allah Resulü la ilahe illallah diyor. Aleyhissalatu vesselam. Bunlar da diyor ki putlarınıza sahip çıkın. Putlarınızı kır koruyun. Demek ki anlıyorlar Allah Resulü'nün la ilahe illallahı sadece telaffuz edilen bir söz değil. Putları yıkmak manasına gelen bir beri olmaktır. Bir beraettir. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Evet. Biz de şöyle söylüyoruz mesela insanlar alamet noktasında konuştuğumuza diyorlar ki siz hiçbir şekilde La ilahe İllallah'ı kabul etmiyorsunuz. Hayır bu doğru değil. Biz diyoruz ki adam mesela davet yaptın, tevhidi güzel bir şekilde anlattın, hakimiyet meselesini anlattın, şirki, müşri anlattın. Adam hepsini anladı, kabul etti. Şimdi bu adam Müslüman olmak istiyor. Nasıl Müslüman olacak? Tabii ki de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Müslüman olacak. Tabii ki de ondan sonraki namazıyla Müslüman olacak. Ama şu şartla şirkten beri olma şartıyla. Bunu da zaten daha yeni ayetten okudu. Şimdi mesela bu konuyla alakalı insanlar diyebilir. Ama bu senin mi görüşün? Hayır bu bizim görüşümüz değil. Zaten alimlerimiz bunu söylemiş. Mesela daha yeni okuduğumuz hadisin şerhinde İbn Hacer diyor ki Racih olan görüş La İlahe İllallah'ın telaffuzunun yani sadece telaffuzunun İslam olma manasına gelmediğidir. Racih olan görüş bunun olduğunu söylüyor. Sadece La İlahe illallah demekle diyor, kişi Müslüman olmaz. Anlaşıldı mı? Ondan sonra bu konuyla alakalı İmam Begavi çok güzel bir tafsilat yapıyor. Yani gerçekten çok değerli bir şekilde konunun nasıl anlaşılmasını bize öğretiyor. Biz de oradan şunu öğreniyoruz. Her halükarda, her şekilde la ilahe illallah kişi için İslam ifade etmez. Bazen eder, bazen etmez. O bunu tafsilatlandırıyor. Diyor ki, genel itibariyle zaten la ilahe illallah demekten imtina eden kafirler ve putperestler için la ilahe illallah bir İslam alameti. Yani hükmi İslam'dır. Ona hükmen İslam diyebiliriz. Diyor bunu söyledikten sonra yani bak aslı kafir. Yani Hristiyan, Yahudi, Putperest diyor bu la ilahe illallah dersen hükmen İslam hükmünü alır. Ondan sonra diyor biz dinin gereklilerini onların üzerine veririz yani dinin gereklilerini yapsınlar ve bütün başka dinlerden beri olsunlar. Ama şimdi bir adam var şimdi tafsilata gidiyor bu birinciydi ikinci kim diyor ki adam zaten tevhid kelimesini ikrar ediyor ama risaleti kabul etmiyor. Diyor. Bu adama da o zaman şöyle deriz. La ilahe illallah yeterli değil o zaman onun İslami için. ondan la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini isteriz diyor. Çünkü niye bu adamın derdi? Risaletle beraber. Anlaşıldı mı? Ha Bunu söyledi. La ilahe illallah dedi. Muhammedun Resulullah dedi. Ama şunu kastederek söyledi. Muhammed sadece Araplara gönderilmiştir. Aleyhissalatu vesselam. O zaman bu adama diyor yine Müslüman demeyi şunu diyene kadar. O Allah'ın Resulüdür ama bütün insanlar için tafsilatlandırıyor. Tamam? Bunu da söyledi. Hani bu da oldu ama adam bir vacibi inkar etti Veyahut bir haramı mübahsaydı. Bu diyor bunun için yine yeterli değildir. Bunun tam tersi söyleyene kadar. Yani şeriatın haram dediğini haram diyecek, şeriatın mübah dediğini mübah diyecek. Tamam? Mesela İmam Taberi de bu konuyla alakalı bir tafsilata gidiyor. Şeyh hadisinde İmam Bukhari'nin Sahih'indeki 392. hadiste Umirtu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Ondan sonra Ali setü vesselam devamda diyor ki ve salâtena, ve ve muslim. Ondan sonra yani la ilaha illallah Allah Resulullah dedikten sonra diyor Bizim namazımızı kılarsa, bizim kıblemize yönelirse ve bizim kestiğimiz yerse o adam Müslümandır. Bu hadisin şerhinde İmam Taberi ki sadece İmam Taberi değil ha, bunu söyleyen başka alimler de var. Diyor ki La ilahe illallah putperest ve La ilahe illallah demeyen yani kelime-i tevhidi telaffuz etmeyen kafirler içindir. Yani bunu söylerse tamam La ilahe illallah hükümen İslam alametidir. Diyor ikincisi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Şimdi hadiste önce la ilahe illallah sonra Muhammedun Resulullah geçti ya. Diyor ki bu normalde la ilahe illallahı ikrar edip de nübüvete kabul etmeyenler içindir. Şimdi bak ondan sonra bir de üçüncü var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bizim namazımızı kılarsa, bizim kıblemize yönelirse ve bizim kestimizi yerse diyor ki bu kimin içindir? İslam'a girip de itaat etmeyenler ve amel etmeyenler için söylemiştir. Tamam? Anlaşıldı mı inşallah? Şimdi bak burada da yine görüyoruz. Alim ne yapıyor? Teferruata gidiyor. Mutlak manada kabul etmiyor. Kişiden kişiye değiştiğini söylüyor. Bunu İmam Taberi'den önce İmam Muhammed de söylemiş. Allah rahmet eylesin. Ebu Hanife'nin talebesi. Diyor ki bugün Müslümanların arasında yaşayan, yani İslam devletinin içinde yaşayan Yahudi ve Hristiyanlardan biri, La ilahe illallah derse, Muhammedun Resulullah derse ve buna şahitlik ederse diyor sadece bu şahitliğiyle Müslüman olmaz. Çünkü niye? Bunların şirki nedir? Biri diyor ki Uzeyr Allah'ın oğludur haşa. Diğer diyor ki Mesih Allah'ın oğludur haşa. Şimdi onların şirki değişik olduğundan dolayı onlar kendi şirklerinden beri olmaları lazım. Yani bir Hristiyanın mesela şirki nedir? İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu kabul etmesidir haşa ve kella. O Hristiyan ondan vazgeçecek önce. Mesela Yahudiler nedir? Uzeyir'in Allah'ın oğlu olduğunu söylemesidir. Veyahut Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini kabul etmemesidir. Bun, onların küfrü ve şirki. O zaman bunlardan geri dönmeyene kadar, istediği kadar La İlahe illallah Muhammedun Resulullah desin, onlar için bir şey ifade etmez. Yani illet o zaman nedir burada bütün konuştuğumuz bu konuda? Şirkten beri olmaktır. Kişi şirkten beri olmadığı sürece sadece telaffuz ettiği La İlahe illallah Muhammedun Resulullah'ın ona bir fayda sağlamaz. Bu konuyla örnek olarak mesela şunu verebiliriz. zamanda Geçmiş zamanda, tarihte, Hindistan'da Hindu olup da sonradan İslam'ı kabul edenlere alimler bir inek kestirmişler. Niye şimdi bunlar asıl itibariyle ineğe tapıyorlar ya, o şirklerinden beri oldukları tam ortaya çıksın diye. Çok güzel, tamam. Yani o zaman bugüne aktarırsak şimdi birazcık teorik olarak konuştuk. Bugün bu meseleyi nasıl anlayacağız? Bugün La İlahe illallah Muhammedun Resulullah bir kişiye fayda sağlaması için o kişi kendi şirkinden tövbe etmesi gerekir. Kendi şirkinden beri olması gerekir. Anlatabiliyor muyum inşallah? Yoksa biz şunu bilmiyor muyuz? Şimdi La İlahe illallah Muhammedun Resulullah'ı konuşuyoruz. Çokça söyledik. Şirk sadece La İlahe illallah Muhammedun Resulullah'ı değil ki bütün amelleri zaten bozmuyor mu? Bütün amelleri bozuyor. O zaman kişi önce şirkinden ve küfründen tövbe edecek. Şirkinden ve küfründen beri olacak. Şirkinden ve küfründen beri olma şekliyle La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse tabii ki bu onun için alamet olur. Tamam. Yani bir insan sadece işte on binlik birtleri zikrederek on bin kere La ilahe illallah diyerek Müslüman olmaz. O La ilahe illallahın şartlarını yerine getirirse o zaman Müslüman olma ihtimal olabilir. O da nasıl olur? Şirkten teberri olacak. Şirkten beri olacak. Tamam. Mesela şimdi yakın zamanda seçim oldu değil mi? 60 milyon insan hakimiyet hakkını Allah'tan alıp başkasına verdi. Bunlar yani demokratlar, laikler, artık komünistler neyse bunlar hepsi kendi şirkinden tövbe etmeyinceye kadar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeleri onlar için bir şey fayda Vermez. Misal, sadece bu mu? Sadece bu değil ki mesela. Türkiye'de Allah'tan başkalarına dua edenler var. İşte kabirlere, türbelere, ondan sonra başka insanlara. Bu kişiler, bu işte istiğazedir, duadır, bunlardan tövbe etmeyinceye kadar onların İslam'ı sabit olmaz. La ilahe illallah ile. Kelime-i tevhid ile. Tamam, ondan sonra inkarcısı var, ateisti var, deisti var, mealcisi var, ırkçısı var. Dünya kadar kür çeşitleri var. Satanist'i var anlatabiliyor muyum? Bunlar artık herhangi kimse üzerinde olduğu şirkten tövbe etmeden, uzak olmadan La ilahe illallah onu Müslüman yapmaz. Anlaşıldı mı inşallah? Rabbim bereket versin. <gülüyor>